Şey bastım mı o şey. Evet. Şimdi bir arkadaşımız soruyor. Bir tane anne babası namaz kılmıyor. Değil mi? O da ne yapıyor? Dua etmiyor Eylik e e yapmıyor olarak. Buna ne tavsiye ederiz diyoruz. Buna tavsiyemiz İslam'ın tavsiye ettiği şeyi tavsiye ederiz. İslam ayet-i kerimede açıktır. Ne diyor Allah Subhanahu ve Teala? Diyor ki, baba ananıza iyi geçinin. Baba, babanıza, ananıza iyi geçirin. Velo çoğular müşrik olsalar. Vela tequllehuma uffin. Uff bile deme olara. Vela tenherhuma. Nehretme, azarlama. Of deme. Vesahibhuma fiddunya ma'rufa. Eylikle geçin olara. Eğer onlar müşrik olsalar bile eliklen geçirdiler. Çünkü neden? Onlar senin ana babandır. Bu dünyaya gelmenin cel sebep sebep olmuşlar. Bu da di İslam dininin adaletindendir. Eeğer senin baban annen namaz kılmıyorsa ne yapacaksın buna? İslam'a göre bunlardan iyi geçineceksin. Baban annen namaz kılmayan değil, kafir olsalar, müşrik olsalar Bunlardan iyi geçinmek zorundasın. Bunların hakkı İslam ana çafir ve müşrik ana babanın hakkını ne vermiş? İyi geçinme hakkı vermiş. Tanımış olarak İyi geçineceksin. İşlerine kalkacaksın. Hizmetlerini yapacaksın. Ama onlara itikatta uymayacaksın. Baban dedi sana gel şirk koş. Baba ben şirk koşamam. Benim dinim şirki nehyetmiş. Ama ama Sene bu konuda uyamam. Bunun haricinde bana de git benim için para getir bana hizmet et. Hastayım beni yaka kaldır doktora götür hepsi ben dinim bunu benimle mükelleflik yapmış. Bir de arkadaşlar sen istemez misin annem baban seninle cennette olsun? Yani millet annesiyle babasıyla cennettedir. Sen annem baban cehennemde sen cennette. Olur mu? Bunu hiçbir akli selim, hiçbir insa, insan oğluna, oğlunu seven, insaf sahibi olan bunu düşünmez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anası ne dua etti ya Rabbi. Affet onu. Babamı affet, dua etti. Çünkü bu yakışır. Himşah kalbiye, mümine bu yakışır. Ondan dolayı sen en az yapabileceğin baba annen senin namaz kılmıyorsa baban ve annen ne yapacaksın? Onlar için gece gündüz dua edeceksin. Gecenin yarısında kalkıp gözyaşıyla sücdede dua edeceksin. Ya Rabbim babama anneme hidayet ver. Kazanene koysan kepçene o gelir. Sen öyle yaptıkça baba annene çocukların da senin için öyle yapar. Ama sen baba ananı Vallahi benim İslam dini nehyetmiş, Senin, benim namaz kılmıyorlar, siz müşriksiniz, ben de sizi e, tanımıyorum. Yarın çoluk çozuğum da seni tanımaz. Çünkü baba anne hakkı, halimler diyorlar ki, dünyada bile Allah Teala verir. Acil cezasını verir. Onun için baba anneni arkadaşa tavsiyemiz, Babasına, annesine namaz kılmıyorsalar bile cahildiler. Onların cahillerini bağışlamak lazım. Şefkat gözüyle, teşvikle, giriş noktalarını bularak, bularak yavaş yavaş dini anlatmak lazım onlara. Korkutmak lazım. İşte böyle Allah'ın ayetlerini zikretmek lazım. Ta kalpleri imiş, imişasın. Ne zamana kadar? Zamanı yoktur. Ne zaman? Yen yani ölene kadar, yen yani oları gidene kadar. Devam edeceksin. Son nefese kadar devam edeceksin. Evet. Müslümanlık bunu gerektirir. Allah razı olsun hocam. Diyor ki e, sigortanın helal ya da haram olması hakkında ne dersiniz? Allah sizden razı olsun. Sigorta e, caiz değil. Alimler caiz görmüyorlar. Sigorta sistemini caiz görmüyorlar. Çünkü haksızlık üzerine kurulmuş. Bir tane çay ay veriyor, bir tane 2 20 sene veriyor almıyor ama bir tane çi üç ayda 5 ay yatırıyor ondan sonra dünya kadar para alıyor. Haksız sistem olduğu için İslamiyet buna cavaz vermiyor. Onun için sigorta, kasko filan vs. yangın sigortası, hayat sigortası, deprem sigortası vs. bunlar caiz değil arkadaşlar. Ama bir şey caiz olan var o da trafik sigortasıdır. Araban var, trafik sigortası yapacaksın. Bu caizdir. Neden caizdir? Şeyden dolayı daiz değil, cinsinden dolayı caiz değil. İşte sigorta böyledir, onun için caizdir bu. Hayır, bu zorunluluk zorunlu olduğu için caizdir. Çünkü zorunludur. Yani bu da araba kullanma, Kullanıyorsan sigorta vereceksin. Ondan dolayı sigorta, araba sigortasını, trafik sigortasını verebiliriz. Bir mahsuru yoktur. Ama ne verebiliriz? Verirken de biz biliriz bu caiz değil ama mecbur olduğumuz için vereceğiz. Burada bir şey fıkıh daha var. Verdik biz sigortayı tamam. Ama yarın kaza yaptık. O sigorta bize para ödese biz alalım mı almayalım alabiliriz. Yani yarın kaza yaptık, madem sigorta bize veriyor, o hakkı da bırakmamamız lazım, almamız lazım. Çünkü o hakkı sen almasan, ehli almaz. Kendilerine kalır, onun için alacaksın. Madem hakkındır, velev ki aslı caiz değil, madem zorladınız bizi, zorla alıyor, alıyorsunuz bizden bunu, biz de hakkımızı alırız, hak doğuyoruz, evet. Başka? diyor ki selamünaleyküm hocam benim e, sorum şu olacak eğer insanın bir din kardeşiyle arasında soğukluk varsa bazı hareketlerinden dolayı soğukluk var e, biraz bilmiyorum noktada diyor ki eğer insanın bir din kardeşiyle arasında soğukluk var bazı hareketlerden dolayı ve bu kişi bu kardeşe bunu söylemiyor yanlış anlar diye nasıl hareket etmesi gerekiyor yani benim anladığım kadarıyla birisi karşı tarafta bazı e, ahlaki zaaflar görüyor ama onun söylemeyi de çekiniyor. Bundan dolayı da onda soğuk davranıyor. Nasıl hareket edilmesi lazım? Şimdi arkadaş, ben de anladığım kadarıyla işte şöyle soruyor. Yani e, karşı tarafın hataları var. E, söyleyemiyor. Aralarına bir soğukluk yürüyor. Öyle mi? E, Tabii. E, aralarına, yani ondan soğuk davranıyor bunda söylemiyor ona ne yapması lazım yani böyle evet. ortada devam edecek veya ne diyecek. Evet şimdi bazımız olur. Bazımız bir kardeşimizi seviyoruz. Ama ne oluyor? O kardeş bizim dinimize yani adetimize, örfümüze muhalif davranıyor. Biz de onu diyemiyoruz. Aramızda bir soğukluk geçiyor. Bu ne yapacağız bu halde? Bu halde biz ona söylememiz bizim üzerimize vaciptir buna giriyor bil ma'ruf ve nehy an'il munkar. Nedir bu? Eyleğe emretmek, münkerden nehyetmek bir müslümanın üzerine vaciptir. Bu dinimizin bir şairesidir, şairidir. Ondan dolayı bazı alemler bunu İslam'ın altıncı şartı saymışlar. O kadar önemlidir. Ama bunu bunu da yapmak için bunun da şartleri var. Önceden o arkadaş o hatayı işlemişse bileceğiz o arkadaş o hatadır işlemiş onu. Bazen biz geliyoruz arkadaş diyoruz sen yaptığın iş hatadır. Adam diyor hayır hata değil. Bak bu dinimizde var. Hakikaten sonradan bakıyorsun sen dininde var. O zaman ne yaptın? Daha daha fazla şeytan girer burada. O zaman önce sen müteekkil olacaksın. Emin olacaksın. Neden? O işlediği hakikaten hatadır. İkinci o hataya gelip söyleyenle arkadaşına o hata daha böğük hatayı yol şartıyla. Belki onun etki tepkisi var seninle. Daha fazla aç, açılır. O zaman ne yapacaksın? Bırakacaksın. Zamana. E, ondan dolayı bunun bir sürü şartları var. O şartlar tahakkuk edecek. Bazı insan direkt gelip an, anlatsan kabul eder. Bazına detaylı yollardan söylemek lazım. Bazı yoldan bizim atasözümüz var. Kızım söylüyorum gelinim duy. Yani detaylı yollarla söyleyeceğiz bu hataları. Va Biz bunu göda, göz ardı etmeyeceğiz. Çünkü biz sussak ne oluyor? Bizden şeytan bir taraf oluyoruz. kardeşimizin karşısına. Cephe alıyoruz. Ama ben gitsem kardeşıma söylesem, yanında olsam ne yapıyorum? Benle kardeşin karşı, şeytana karşı cephe alıyoruz. Şeytan içi şişiden uzaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi. Ama bazen biz iyi niyetle gidiyoruz. Adama diyoruz işte bu hatadır. Adamı daha şeytana itliyoruz. Çünkü giriş noktasını bilmiyoruz. İşte davette en önemli mesele nedir? İnsanların giriş noktasını bileceksin. Bugün de bizim dünyada insan oğlunun yanında adette üfte nedir? Kapı çalınır. Misafir icelenir. Yani bir dene bu izin verir misin girin diye evine. Bu bu ama bir dene pencereden çalsa. Yani pencereden atlasa içeri. Ne kadar saygı değerli olsa sen onu kabul etmezsin. Onun için her insanın da bir giriş noktası var, kalbinin bir giriş noktası var. Onu bulmamız lazım. Bazı adam işaretten anlar, bazı adam tatlı dilden anlar, bazı adam sertlikten anlar, bazı adam detaylı yollardan anlar, bazı adam önünde söylersin başkasına. Onlar. Bazı adama masal anlatırsın, o anlar. Her adamın giriş noktası var. Bir de karşı taraf seni sevmese, güvenmezse seni dinlemez. Onun için yerine, mekanına, zamanına göre bu fıkı kullanmamız lazım. Yani kaş yaparken göz çıkartmamak lazım. Bunu da iyi bilmemiz lazım. Ve bunu maalesef, birçok çokumuz bunu yapıyor. Bu da yanlıştır. Biraz da kendimizi çaba gösterip aydınlatmamız lazım bu konuda. Evet. Kardeş diyor ki Allah imza atsın hocam bize de bu imza faydalanmayı nasip etsin. Amin. Ee, şöyle soru soruyorlar. Birine kefi kefil olan imza atan, sonra bu kefillikten vazgeçebilir mi? Evet. Eğer bir tane kefil oluyorsun. Ondan sonra o kefaletten vazgeçebilirsin. O adamın hali değişilir, yen yani bir şey olur, yen yani sene göre bir şey oldu, geçebilirsin, bir mahsuru yoktur. Yani bunun mahsuru yoktur ama bu keyfi olmaz. Ha sen benim dediğim gibi olmadın, ben kefaletten vazgeçiyorum, bu olmaz. İnsan yani e, e, sözünün eri olması lazım. Kefalet budur, sözünün eridir. Şer'i bir delil olmadığı için kefaletten vazgeçemezsin. Yani ben sana kefil oldum. Sen hırsız değilsin, yalancı değilsin filan yerde çalışıyorsun. Sonra baktım hırsız, yalancı çıktın. Gelip diyorum kardeşim ben bu ne kefil oldum, yanılmışım. Çünkü bu adam yanlış işler var. Ondan dolayı ben kefaletimi çekiyorum. Bunu diyebilirsin. Ama keyfi olarak sen benim sınırıma dokundun. Ben hemen gelip kefaletimi çekiyorum. Olmaz. Evet. Ee, hocam hayatta olan birine lanet etmek caiz mi? Yani bir canlıya lanet etmek caiz mi? Hayatta olan birine lanet etmek caiz. Evet. E, caiz değil. Lanet hiçbir zaman musulmana yakışmaz. Lanet etmek musulmana yakışmaz. Ve etmemesi lazım. Çünkü Resulullah nehyetmiş lanet etmekten? Hatta bir dabe, bir merkep, bir sahabe şey yapmıştır merkebin üzerinde atı yani, e, merkebin olmuş, ayağına olmuş e, bürkülmüş sahabe demiş lanet olsun ne kadar şey yapıyorsun bürkülür ayağın Resulullah demiş e, yetme lanet hatta o ona min, minmesine bir daha şey yapmamış onu tavsiye etmemiş çünkü o lanetlidir ne zaman lanetlenecek üzerine sen de şümleder onun için lanet yakışmaz insana Hatta bazı alimler diyor ki şeytana bile lanet değilmez. Şeytanul lein. Tabii o leindir, mel'umdur, yedilmiş ama dilimizi öğretmemek babıyla. Ne dersin? Alıştırmayalım. He, dilimizi alıştırmayalım. Ne deriz? Auz billah. billah nedir? Şeytana Allah'tan sığınırız. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki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 13 oy meselesi de ister burada olsun ister başka ülkede olsun çafir çafir ülkesinde yaşar orada olsun müslüman ülkesinde olsun halkı müslüman düzeni bozuk ülkelerde olsun bunu alimler karar verirler. Cumhur ulema bugün de oy meselesine cevaz vermiştir. Onun için biz alimlerin sözünü alır. Hissi devrenmeyelim bu konuda.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 Onun bir puanı artıyor çünkü bizim için bir düşürse onlar diyor. Ondan dolayı oy vermek iyidir. Ben sizin için oy meselesiyle akıllı, selim insan anlayacak kadar bir olay aktaracağım. Ondan sonra bu mesele ne anlayan anlasın, anlamayan da artık ne yapacağız? Allah hidayet versin bize göre. Belki o o da bizim için hidayet için dua ediyor.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 Miladi. Mekke'de on son günde 26 ikinci içindi günü. Mekke'de hocanın ikinci katta bir küçük odası vardır. Renduvam aldım. İçindiden bir saat sonra gittim. Renduvam saatidir. açar, arkadaş aldım el içeri. Oturdum. Hocamla selamlaştık. Nasılsınız? Türkiye'deki Müslümanlar nasıldır? Konuştuk, yaptık. Ondan sonrası hele ağzımızda konuşuyoruz.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 Şerri biraz def etmek şansın var için etmesen Allah Teala der ben sana şans verdim. Sen neye göre vermiyorsun oyunu? Bak Türkiye'de değil bu oyun meselesi. İncil tarada. Belediye oyu. Fekeyfe hükmata gelsin bir tane. Ha? O hükmata gelen geldiği zaman geldiği zaman şeriatı getirir. Hayır. Ama Ne yapıyor?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 Nedir? Yücüyüz biz. Musulman camiası. Hal, halbuki öyle değil. Hiç ilakası olmayan şeylerdir. Sonra çıktı işte kalkanlar kimlerdir? Fatma Şahinler kimlerdir? Bugündeki gazetacılar hepsi çıktı. Çim çimi neyi ne yapmışlar? Ondan dolayı eğer o hükumat bizi rahatlatırıyorsa pires üzerimizde medyanın kamerasını alıyorsa evet siz öyle rahat yiğnebilirsiniz. Rahat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 Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenelde vitirde yaparmış. Vitir namazının son tek rücuatinde yen rüku öten önce yapar, yapılır bazı rivayette. Yen de ruku öten sonra yapılır. Ama racih olan sahih rivayetler gelen rüku öten sonradır kunut duası. Evet, kunut duası bu meşhur duadır. Bu Hanefi mezhebinde olan Şafii mezhebinde başkadır. Diğer 5-6 tane var. Me'tur Resulullah'tan Celem siga, nastır. Ama onun haricinde dua yapabilirsin. Bir saat durup dua da yapabilirsin. Dua ibadattır. Sünnet namazıdır da. Yapabilirsin. Evet. Ama kunut duası ne zaman yapılır? Aslında Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kunut duasını 15 Ramazan'dan sonra vitirde yaparmış. Her zaman yapmaz Bizim bazı Anefi mezhebinde olsun diğer mezheplerde her gün yapmak öyle bir şey. Yani sabit değil her gün. Yapabilirsin. Bir mahsuru yoktur. Anlatabildim mi? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde Ramazan'ın 15'inden sonra kunut yaparmış. Her vitirde kunut etmek şart mı diye soruyor. Şart değil. Her vitirde kunut yapmak. Şart değil. genelde Resulullah yapmaz imiş kunut duasının. Ama 15'inden 30'una kadar her gün yaparmış. Bu bir. İkincisi kunut sadece vütirde değil. Ferz namazında da yapabilirsin. Son ruku ruku'tan sonra sem'i Allah'un elhamid edin hunut duasını yapabilirsin. Ne zaman? Bir müşkületin oldu. Azim bir müşkület. Nazile. Yok böyle ben evleniyorum olmadı. Param kazanmadım. Hayır. Bir musibet geldi başına. Zor durumdasın. Yani ümmetin zor durumdadır, kafirler saldırır, savaştırır vesaire bütün bu zor zor meselelerde o zaman konut ferze de yapabilirsin. Kıyamda. Eller kaldırılacak mı? Eller kaldırılır konutta tabi. Konutta eller kaldırılır. Tabii eller kaldırılır, normal kaldırılır. Ne çok kaldırırsın ne de çok böyle normal böyle kaldırırsın elini. İster yapıştır, ister açık koyarını fark etmez. Yeterçi işarettir bu duaya. Hocam Asrı Saadet'te ya da Selefi Salih'in döneminde internasyonel ticaret yapan Müslümanlar İslam toprakları dışında ticaret yaptığı insan ile arasında insan ile e, arasında çıkan ihtilaf nasıl çözülüyordu? E, adalet nasıl sağlanıyordu? Kralın hukukuna göre mi? E, o beldenin şeriatına göre mi? Bu hususta bilgi var mı? Evet. Bu soru da güzel soru arkadaşlar. Arkadaş diyor ki asr-ı saadette yani de sahabe devrinde sahabeler gidiyordular ticarete, çafir, yani Rum'a, yani Kisra tarafına orada ihtilaf laf olurken nasıl çözüyordular mesela? Şeriata göre mi? Yoksa oranın kurallarına göre mi? Ben de soruyorum, aynen soruyorum. Siz ne diyorsunuz? Yani ben bugün de İngiltere'ye gittim. ha? İngiltere'de bir kaza yaptım. Adam bana dedi böyle yapacaksın. Ben derim hayır olmaz, ben Türk'üm. Türkiye'de kanun böyledir. Olur mu? Olmaz. Anlatabildim mi? Tabi o düzene uyacaksın. Madem o ülkeye sınırlarına girdin, sen o düzene uyacaksın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Dedi, cahillerin ülkesine gitmeyin. Teşvik etmedi. Zaruretse gidersin. Teşvik etmedi. Bir de giderken yanınızda mushafi götürmeyin dedi. Mushaf nedir? Kur'an'dır tabii. Mushaf götürmeyin. Şimdi Kur'an Allah'ın kelamını değildir. Mushaf yazıldığı ne değildir. Mushafi götürmeyin dedi. Neden? Cahil Sınırda alır mushafenden atar yere. Bu nedir lan diye. Ne yapacaksın adamı? Bir şey yapamazsın. Onun için ee, oranın oraya gittin oranın kurallarına uymak zorundasın. Evet. Ee, selamun hocam. Ve bir... <gülüyor> <gülüyor> ee, Aleyküm Esselam. hocam. Bir sorun daha olacak inşallah. Bitir namazının kazası olur mu? Olursa da nasıl kılınması ve ne zaman kılınması gerekir? Allah iliminizi arttırsın ve bu ilimden bizim faydalanmamızı nasil etsin. Evet ben de diyorum sana güzel dua yaptım benimsin. Amin. Allah razı olsun. Ben de diyorum benim ilimimi arttırsın. Sen de benden faydalanan değil. Sene de o ilim versin. Senden de insanlar faydalansın. Öyle dua et. Himmetin yüksek olsun. Biz de dizin dibine oturalım o kardeşim. He, biz de oturalım. Yani öyle dua et. Himmetin yüksek olsun. Allah diye senin gibi senden daha iyi bize de ilim nasip etsin. Bu da doğanın fıkhindandır. Zeki adam dördün şeylerde biraz önce ayette zakir insanlar ne diyorlar? Kınaada ve nar. Zaten ateşten kurtardı demek ki cennete girdi. Evet. Şimdi sorunu unuttuk. adamın Adamdan espri <gülüyor> yaptık. Hocam. Bir sorun daha olacak inşallah. Vütür <gülüyor> namazının kazası. Bu arada nasıl kılınması evet. ne zaman kaza edilmesi? Evet bu arkadaş hakikaten samimidir. Yani sorularından samimiyetin kokusunu, duygusunu alıyoruz. Allah razı olsun ondan Soru çünkü güzel. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Vütür namazını birçokumuz diyoruz. Kalkıp kılacağız sonra kılamıyoruz. Arkadaşlar vütür namazı geçti. Vütür namazının vakti ne zamandır? Yatsı namazından hemen sonra. Ha? Yatsı namazından sonra şu e, sünneti kıldıktan sonra vütür namazı başlar. Ne zamana kadar? Allahu ekber fecir namazına kadar. Vütür namazı zamanıdır. Ama sen Allahu ekber okudu fecir azanı sen ne yaptın? Gitmemişsin, vütür e, kılmamışsın. Ne yapacaksın? Vütür namazını kaza yapacaksın. Kaza yapılır vütür namazı. Ama vaciptir? Hayır. Zaten vütür namazı kendisi sünnettir. Ama muekket bir sünnettir. Muakket sünnette bizim Hanefi mezhepte vacip diyorlar bunu. Yani muakket sünnet nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç terk etmemiş onu. Demek ki bir hikmeti var. Resulullah terk etmemişse biz mi terk ederiz? O zaman nasıl Resulullah'ı seviyoruz, nasıl ona uyuyoruz? Olmaz. Ne yapacağız biz? Biz de kılacağız. Kaza edeceğiz onu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kaza edermiş? Eğer vitri kılmasaydı sabah namazından sonra cün çıktıktan sonra kuşluk zamanı giriyor. Ki mızrak yerden ayrıldıktan sonra o zamandan önle namazından Kuşluk namazının bittiğine kadar o arada kaza edermiş namazını. Ama ne yaparmış Resulullah sellem? En mükemmel şekilde kaza edermiş onu. Ki ödesin onu. Bu namazının en azı nedir? Bir rükattır. En çoku 13 rükattır. En mükemmelleri, en az kılıyorsan 3 rükattan az kılmamak lazım. Şimdi bazı arkadaşlarımız Allah'tan istiyorlar, Abdullah'tan geliyor fetva. Bir rücaet dedin hemen sarılıyor, sarılıyor bir rücaete. Neden? Ya, biz tevhidi kalamışız. Bir rücaet kılıp paketleyip gitsin namazlarımız. Hayır. Alimler diyorlar ki bir rücaet kılan vüciri bunun üzerine devam eden şahadeti kabul olmaz. Bu bir cerihtir. En az üç rücaet kılacaksın. Onun için bütün mezhepler üç rükaat üzerinde durmuş. Üç rükaatten az, zaruratta bir rükaat kılarsın. Yorgunsun, bir kilo var, duramıyorsun, zamanın yoktur. Ama genelde üç rükaat kılacaksın. Bu bir. En mükemmeli on üç rüquattir. kılı Kılılış şekli çok var. İçi salam verirsin, üçe durarsın. Çiğ çiğ çiğ, çiğ kılarsın, en sonda bir kılarsın. Beşini Üçünü bir arada kılabilirsin. Beşini bir arada kılabilirsin. Bir salam verirsin. Birçok şekli var. Hepsi sayettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 rüc'at kaza edermiş bu zaman Kuşluk 13 rüc'at kılarmış. Kılmamak günah mıdır? Yok zaten sünnettir. Kılmasan bir şey yoktur senin üzerine. Ama büyük ecirden mahrum olursun. Ama yapsan çok büyük ecir alırsın. Ki bizim o ecire dediğimiz ihtiyacımız var ya. Garenti yaptık mı? Ettik mi? Terazide bizim çuvalımız dolu gidecek. İçine belki doldurmuşuz o şeyin eee gibi çuvallar şişmiş. Yanılıyor boş çağattır hepsi. Amellerimiz de boş çıkar. Neden bilmiyoruz ki. Biz dört dörtlük amel nerede işleyeceğiz? Onun için bizim her salih amele ihtiyacımız var arkadaşlar. Üç de kılabilirsin, bir de kaza edebilirsin ama Resulullah onu gaza etmiş. Evet. Hocam hani dediniz ya oy caiz. Şimdi bu demokrasiye kendisine mi demokrasiye mi yoksa Müslüman olan şahsın zatına mı? Ne? Oy verirken. Oy biz ne demokrasiye veriyoruz ne şahsa veriyoruz. Oy verirken arkadaşlar bak ben bunlara hepsini anlattım ama bazı arkadaşlar... Bu kardeş sonradan girdi. He. Oy verirken biz ne şahsa veriyoruz... Ne demokrasiye veririz, ne düzene veriyoruz. Biz onun ne veririz? Onun planinde bizim üzerimizden zulmü kaldırıyorsa, az da olsa biz ona oy veririz. Vaciptir üzerimize o zulmü kaldırmak üzerimizde. Eğer zulüm onun eliyle kalkıyorsa kaldırması vaciptir. مَا لَا يَتِمْ مُبِهِ الْوَاجِبُ Bir şey o şeyle oluyorsa o şey o insan üzerine vacip olur. Ama oy yerine, zamanına, mekanına göre arkadaşlar değişiliyor. Bu bir elbise değil. 58 beden herkes girsin. Olmaz. Yerine göre bu ülkede caizdir. Başka ülkede caiz değil. Bunun bir fıkhı var. Bunu alimler bilir. Bu ehvenişer mi hocam? Evet. Ehvenişerdir. Üzerimizden kaldırıyoruz. Secdede Arapça dışında dua yapabiliyor muyum? Secdede Arapça dışında dua sünnetlerde olur. Ferzde olmaz. Allah razı olsun. Su namazının da aynı şey tam ne namazının? Namazı, sabah namazı. sabah namazın, Evet. O da e, çi mızrak kalktıktan sonra kılasın. Tabi. Yok beklersin. karahiyet vaksı geçsin. Daha iyi olur. Daha iyi olur evet. Ama sabah namazına kalktın. Geç uyandın. Zamanın bakıyorsun dakikeler var, evet. sünneti kılma. Önce ferze dur. Hatta birinci üç ate kıldın, kaktın, ikinci ate gün doğdu, o namaz senin için sayılır. Yani birinci üç ate kurtardıysan, ikinci üç gün doğsa bile kurtarmışsın. Evet. Sünneti sonra kim mızraktan sonra kılarsın, kazayılersin evet. Hocam son soru. Hocam zaten A partisi, B partisi, C partisi de gelse. Yine demokrasiyle yönetmiyor mu? Hayır. Şimdi bak arkadaşlar yine yani ben anlatamıyorum. Ya, aslında e, anlattınız mı? E, e, e, e, şey, şimdi geçtirdi, uzun şimdi uzun. A partisi, C partisi biz bunlara oy vermiyoruz arkadaşlar. Bizim dedik ki ister Mahmut olsun ister Johnny olsun fark etmez bizim için. Bizim için o Johnny'nin fiili nedir? O Johnny Mahmuttan daha insaflı biz Joniyi getirmemiz lazım başım. Ha orada bir Hazretü'Imer var ise onu görmesinden geçsek vallahi biz zındık oluruz. Anlatabildim mi? Ama mevcud olan mevcudüten taamül fıkını bilmemiz lazım. Allahı severseniz bu meseleyi anlayın alimlere de bırakın lütfen. Bu fıkrı anlamamız lazım. Evet. İnşallah müsait bir zamanda anlarız kardeş. İnşallah. Olduk. Allah Selam hepimize aynı manası veritsin. Allah'a emanet olun görüşmek üzere.